ve min seyyiat a'malina may yahdihi Allahu fala ve men yudlil fala hadiya ve şehdu en la illallah vahdehu la şerike ve şehdu en Muhammedan abduhu ve ve ve değerli misafirler değerli kardeşlerim konumuz teberruk bu seminerde İşleyeceğim olacak olan ilk konu teberrük hakkında olacak. Teberrük kelimesinin kısaca ne manası olduğunu bilmek istiyorsak teberrük tefe'ale fiilinden gelip bereket kelimesinden türemiştir. Bereket ise hayırı, sevabı istemek çoğaltmasını bunun nasıl çoğalması için insanın bazı davranışlarında bulunmasıdır. Veyahut da bereketli şeylerden istifade etmek, onun yolunda gayret göstermektir, teberrük. Ve bunu da kişi eliyle, ağzıyla, kalbiyle, bedeniyle yapabilir, teberrükü. Yani hayır zannetmiş olduğu sevabı çok olmuş olduğu şey elleyerekten, öperekten, onu vücuduna sürerekten bunu ne yapar? Bu şeyden bir sevap, hayır arzular. Ve bu konuda dinimizce bir problem yok. Dinimiz teberrügü caiz kılmıştır. Belki diyeceksiniz nasıl olur teberrüb caiz olur diye ama genel olarak asıl olan teberrük dilimizde vardır. Ancak bazı Müslümanlar, bazı tarikatçılar, bazı fırkalar bu konuda aşırı gitmiştir. O yüzden İslam dini teberrük yoktur diye dememiştir Bilakis Teberrükü iki kısma ayırmıştır. Meşru olanı, doğru olanı aleyhissalatü vesselamdan bize gelen rivayetlerde, hatta Kur'an-ı Kerim'de, birazdan okuyacağım ayetlerde, bizlere bu konuda anlatmaktadır. O yüzden dinimiz teberrükü hatta teşvik etmiş. Teberrükü yapmak dinimizce teşvik edilmiş. Ama ne zamana kadar bunu o ölçüler içinde yapıldığı müddetçe bu nedir? Geçerlidir. Ve ne zaman bu ölçülerin dışına çıkılıp Başka bir şekilde yapıldığı zaman, o zaman bu da müşkülat doğurmaktadır. Çünkü kişi bu dinin kurallarını çiğnemiştir. Ali İmran suresinin 26. ayetinde, Kişi iyi anlaması için, yani teberrükün Allah'tan sadece olabileceğini ve sadece Allah'ın elinde bunun hayrın gelebileceğini insan öğrenmesi lazım. قُلِ اللّٰهُمَّ مَا deki De ki, bütün, ey Allah'ım, sen, bütün mülkün sahibisin. Allah Azze ve Celle, bütün dünyadaki ne kadar hayır varsa, ne kadar faydalı şeyler varsa, kişinin sevap ulaşmak için yapacağı bütün ameller varsa, kastı hepsi Allah Azze ve Celle'den olduğunu ve Allah Azze ve Celle için, yapılmasını bilmesi lazım. Ve bu mülkünü dilediğine verir. Dilediğine mülkü verirsin. Ve yine dilediğinden de mülkü alırsın. Dilediğini izzetli kılarsın, makamını arttırırsın. Peygamberleri yaptığı gibi. Dilediğini de zelil edersin. İblisi yaptığı gibi, Firavunu yaptığı gibi zelil etmiştir. Demek ki Kişinin mülk sahibi olması, yüce olması kimin elindeymiş? Allah Azze ve Celle'nin elindeymiş. O yüzden ashab-ı kiramın her zaman arzuları Allah katında yüce olmak, insanlar arasında yüce olmak önemli değil. Önemli olan Allah Subhane ve Taala'nın yanında ahiret gününde yüce bir varlık, değerli bir varlık nasıl olabilirim? Bu yoldan gidilmesi lazım. Ve yine bir yedikel hayr, hayır ancak senin elindedir. Hayırların her türlüsü, azı, çoğu, büyükü küçüğü, her türlü hayır. Kimin elindeymiş? Senin elinde, Allah Azze ve Celle'nin elinde. Ve yine de sonunda da sen şüphesiz her şeye kadirsin. Bununla anlıyoruz ki teberrügün aslı nedir? Allah Azze ve Celle'dir. Ve böyle itikad etmemiz lazım. Veren Allah Azze ve Celle alan Allah Azze ve Celle yücelten Allah Azze ve Celle kişiyi zelil eden Allah Azze ve Celle ve Allah Azze ve Celle her şeyden haberdar olduğunu ve bütün hayrın onun elinde olduğuna itikad etmemiz lazım. Ne bir meleğin elinde ne bir peygamberin ne bir mekanın ne de bir vaktin elinde olduğuna itikad etmemiz lazım. Bunların hepsinin Allah Azze ve Celle'nin elinde olduğunu ve onun vermiş olduğu takdirle teberrük edersek doğru olacağını ve bunun dışına çıkarsak ne olacak? O İslam dairesinden çıkmış oluyoruz. Yine Nahl Suresi'nin 53. ayetinde buna benzer ayet var. Ne diyor? Size verilen bütün nimetler Allah'tandır. Bütün nimetler. En büyük nimet bize verilen nedir? Allah Azze ve Celle bizlere kitap göndermesi, elçi yollaması ve bu elçi bize dinimizi öğretmesi en büyük nimettir. Niçin? Çünkü o olmasaydı biz bugün neden bu dünyada olduğumuzu, bu hayatın amacı ne olduğunu bilmeyecektik. Bugün eğer bizler güzeliyle çirkini ayırt edebiliyorsak bunu bize Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ona da Allah Azze ve Celle Cebrail vasıtasıyla bildirmiştir. Seçmiş olduğu kulları vasıtasıyla biz hakkı ve batılı ayırt edebiliyoruz. O yüzden size verilen bütün nimetler Allah'tandır. Sıhhat Allah'tandır. Aile Allah'tandır. Mal Allah'tandır. Şeref Allah'tandır. Bütün ne varsa nimetler. Ve Allah Azze ve Celle başka bir ayette ne buyuruyor? Sizler Allah'ın nimetlerini saymaya kalksanız, sayamazsınız. Sırf insan bedendeki nimetlerini saymaya kalksa belki haftalarca sürecek. Gözün nimeti, aklın nimeti, dilin nimeti, elin nimeti, hücrelerin nimeti, kalbin nimeti, kanın nimeti. Bu nimetleri saymaya kalksak, faydalarını saymaya kalksak sayamayacaksınız Allah Azze ve Celle diyor. Ama yine de insan Allah Azze ve Celle'ye karşı vazifesini doğru tam getirmemektedir. Buhari hadisinde ise hac babında aleyhissalatü vesselamın telviyesi vardır. Bu da teberrük için en büyük hadislerdendir halbuki. Ve burada eğitim ediyor aleyhissalatü vesselam ümmetini. Nedir o? Ne buyuruyoruz? لَبَّيْكَ اللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ اِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ mulk en son bölümü muhakkak ey Allah'ım hamd, mülk, nimet hepsi kimdenmiş? Sendendir. Sana aittir. Ve asla senin bir ortağın yoktur. Çok önemli. O yüzden teberrük yapmaya başlamadan önce kişi bunları itikad etmesi lazım. Bunları bilmesi lazım ki bu ayet ve hadislerle Hayrı, rahmeti ve bereketi Allah'a izafe ederekten yaparsa, o zaman İslam'ın dairesi içinde kalmış olur ve o çeşitlerine birazdan geleceğiz. Ama İslam'ın inancına ters bir teberrük anlayışı bugün ülkemizde, bilhassa Türkiye'de ve genel olarak da İslam aleminde yaygın. Bugün Türkiye'de e, Alimlerle, şeyhlerle, efendim, salihlerle, üstadlarla, mürşitlerle nasıl teberrük yapılacağı yanlış anlaşılmış. Nasıl yapılıyor? Peygamber aleyhissalatü vesselam bize öğretmiş olduğu nedir? Sahabe-i kiram, tabi'in alimler, etba-i tabi'in alimler bizlere insanı kutsallaştırmayacağımızı öğretiyorlar. Ve bunun yanında o insana ama saygımızda da kusurda bulunmayacağımızı söylüyorlar. Yani alimden, mürşitten, salih insandan, üstattan ne alacaksın? Onun ilminden, onun ahlakından, onun öğrenmiş olduğu bilgilerden istifade edeceksin. Ve o bilgiyle teberrük edeceksin. Ama bugün insanlar şeyhlere, alimlere, üst üstadlara... Salihlere niçin gidiyorlar? Ona seyretmek için. Diyor ki şeyhe seyretmek ibadettir. Salihi seyretmek ibadettir. O ne konuşmuş önemli değil. Hadis mi anlatıyor? Bilgisi var mı? Yok mu? Delili nedir? Bunlar kimse bir araştırma yapmıyor. Tam tersine insanlar bugünkü üstadlara, mürşitlere, salihlere, efendim, alimlerin yanına gidiyorlar. Sırf onları seyretmek için, işte onu belki yüzüme güler de cenneti kazanırım diyor. Halbuki böyle bir anlayış bize Allah Resulü ve onun ashab-ı kiramından gelmemiştir. Ve bazıları daha da aşırıya giderekten ne yapıyorlar? Teberrükte şeyhin idrarını dahi içiyorlar. Teberrük diyor ve burada açıklıyor kişinin gece namazıdır. Allah'ı zikretmesidir. Allah Azze ve Celle'nin hududunu çiğnememesidir Allah teberrük etmek. Yoksa idrarla, insanın idrarını falan, alimin idrarını efendim kılını öperekten kişi ne yapamaz? Teberrük diye bugün günümüzde yaygın olduğu gibi efendim şişeye koyuyorlar falan hocanın sakalı diyerekten içtiriyorlar. Şifa bulursun diyerekten yapılan asla Nedir? Dinimize caiz olan bir davranış değildir. O yüzden biz diyoruz ki bugün bazı insanlar, işte alimler, üstatlar, mürşitler, salihler kutsallaştırılmıştır ve bu da tehlikelidir. Dinimiz hiçbir insanı kutsal yapmaz. Kutsal yapan kişinin amelidir, salih amelidir. İmam Malik Rahim buyurur ki harem bölgesi, kutsal bölge onun üstünde yaşayan insanları kutsal yapmaz. Yani adam Medine'de yaşıyor diye kendisi de mübarek değildir. Medine harem bölgesidir, kutsal bölgedir. Ama o toprağın üstünde yaşayan insanın kutsal olması mecburiyeti yoktur. Ne zaman kutsal olur? Eğer ameli salih olursa, Allah Azze ve Celle'ye kulluğunu ihlaslı bir şekilde yaparsa ve maalesef bugün Müslümanların en büyük eksiği nedir? İhlas eksikliği, ihlas hakkında bilgisi olmadı. Ve ihlasını nasıl koruyacağından haberi olmadı. Halbuki İmam Buhari'nin sahib Buhari'sinde bab yazmıştır. Ne demiştir? Diyor ki, bab müminlerin amellerinin boşa çıkacağı babı. Yani endişesi, korkusu. O kadar amel yapıyor, sakal bırakıyor, haca gidiyor, cami yapıyor, sadaka veriyor, o kadar iyilikler yapıyor. Ama bütün bu iyilikleri belki de kabul olmayacak. Niye? Çünkü ihlası yok diye. İbn Ebi Müleyka tabi'in alimlerinden diyor ki 30'a yakın sahabeyle beraber oturdum. Hiç birisi demedi ki benim imanım aynı Cibril gibi, aynı Mikail melek gibi imanım var. Hepsi korktukları nifaktandı. Ama bugün maşallah bizlerde belki endişemiz bile yok. Acaba biz münafıklardan mıyız? Yoksa müminlerden miyiz? Ne kadar bunu araştırıyoruz? Ne kadar ihlasımız var? Bunu kişinin kendisine sorması gerekiyor. Öyleyse değerli kardeşlerim teberrükte asla eğer kutsallaşmaya gidiliyorsa birilerini kutsallaştırmak için bu yapılıyorsa biz buna hayır diyoruz. Dinimiz böyle bir şeye cevaz vermemiştir ama saygıya, alime karşı mürşide karşı efendim, salihlere karşı ne yapacağız? Saygılı olacağız. Onların hakkını da vereceğiz. Niçin? Çünkü bu insanlar eğer Allah yolunda hizmet ediyorlarsa o insana da hakkını vermemiz lazım. Bunu anladıktan sonra geliyoruz teberrükün caiz olan bölümüne ve size sohbetimin sonunda soracağım. Ne burada konuştuğumuzu kısaca sizlereden istifade edebilmeniz için neler bu dersten öğrendiğiniz diye birkaç soru soracağım. Ona göre notlarınızı da Tam yazınız. Meşru olan teberrü yani caiz olan Kur'an ve sünnetten bize gelen teberrük çeşitleri. Bunlarla kişi teberrük edebilir, kullanabilir, istifade edebilir ve bu istifadesiyle ona fayda geleceğini, Allah'ın bereketi geleceğine inanabilir. Nedir o birincisi? Bir, birinci teberrük çeşidi sözde amelde ve bir de toplu haldeki teberrük. Yani şu anda toplu halde oturmamız bir nevi teberrüktür. Niçin? Toplu halde kalmamız Allah Azze ve Celle burada Allah Azze ve Celle dilini konuşmamız nedir? Meleklerin buraya gelip bizlere Allah katında yalvarıp günahlarımız bağışlanması için istihvarda bulunmalarıdır. Bu nedir? Bir nevi teberrüktür. Biz buraya rastgele gelmedik. İşte oturalım burada Geyik muhabbeti yapalım diye toplanmadık. Kiminiz Fransa'dan, kiminiz Hollanda'dan, kiminiz Belçika'dan, kiminiz Avusturya'dan, İsviçre'den, kiminiz Almanya'nın farklı şehirlerinden buraya bir amaçla toplandık. O da nedir? Allah Azze ve Celle'nin dinini konuşalım, dinimizde yeni şeyler öğrenip bunlarla amel edelim diye toplandık. O yüzden böyle bir cemaatsel buluşma nedir? Bir nevi teberrüptür. Niye? Bir menfaat sağlıyoruz, bir hayır sağlıyoruz. Günahlarımızın silinmesine, sevaplarımızın artmasına bir nedir? Bir yoldur bu. O yüzden sözlü ise işte, teberrük çeşidi nedir? Kur'an-ı Kerim okumak mesela, e, aleyhissalatü vesselam ne buyuruyor? Kim bir harf Kur'an'dan okursa on kat sevap alıyor. Elif, lam, mim bir harf değildir ama elif bir harftir, lam bir harftir, mim bir harftir yani otuz sevap alıyor. Bu bir teberrükdür. Kişi ne kadar Kur'anı okursa o kadar sevabı, bereketi artıyor. Ve o yüzden bunu kişi sözüyle yapabiliyor. Fiil nedir? Fiil ile ne yapmak? Mesela işte cami inşaatında çalışıyor. Bunu yaparken ne umut ediyor? Sevap alacağım. Allah katında derecem yükselecek diye bedeniyle çalışıyor. Veyahut da ilim okuyor, yolculuk yapıyor. Yürüyerek buradan kalkıyor falan şehre kadar yürüyor ki ilim öğreneceğim. Ve bunu öğrenirken de Allah'a ne yapıyor? Teberrükte bulunuyor. Yani ilimi vasıta ederek de. Ve bu da meşru bir teberrüktür. Ve böylelikle Allah katındaki sevabı da artmış oluyor. Ve o da Ebu Davud'da geçen hadiste Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki Bir cemaat diyor yemek için toplanırlarsa Yemek için toplanırlarsa ve orada Allah'ın ismini anarlarlarsa, yani Bismillah diyerek yemeye başlarlarsa ve toplu halde yani ayrı ayrı tabaklarda değil de işte tepsi ortaya gelip cemaat hepsi o tepsinin etrafında oturup Allah'ın ismini anaraktan Bismillah diyerekten bunu söylerlerse ne olacak? Yubarik lekum fihi buyuruyor aleyhissalatü vesselam. O zaman o yemek çoğalacak, bereketleşecek ve bu da nedir? Bir teberrük yoludur. Biz fayda istemiyoruz mu? İnsan niçin tebelük yapar? Bir faydamız olsun diye Allah'ın rahmeti gelsin, sevabımız artsın ve nimet bollaşsın diye insan bunu yapar. İşte sıhhat afiyeti yerinde kalması için bunu yaptığından dolayı demek ki meşru olan cemaatçe bir tepsiden yemek kişinin e, yemeğinin artmasına, bereketi, rızkının artmasına neymiş bir sebeptir meşru olan yollardan bir tanesi. İkinci şeşit ise caiz olan teberrük mekanlardır. Ve bu mekanları Allah Azze ve Celle faziletli kılmıştır. Kim o mekanlarda Allah'a ihlaslı bir şekilde kulluk yaparsa mutlaka oradaki yapmış olduğu amelin kat kat sevap olacağını bildiriyor. Mesela Mescid-i Haram'da, Kabe'de veyahut da Mescid-i Nebevi'de veyahut da işte Arafat'ta Efendim Müzdelif'e de yapılan duaların kabul olma ihtimali daha büyük. Yani biz orada ne yapıyoruz? Teberruk yapıyoruz. Arafat'la Müzdelifeli Hac günü, hac ayında, hac günlerinde kişi ne yapıyor? O belgede bunlardan Allah'a ibadet ederekten ne yapıyor? Teberrükte bulunuyor. Niçin? Çünkü oradan Allah'ın rahmetine, sevabına kavuşacağına inandığından dolayı. Yine başka bir yer ise Şam bölgesi Aleyhisselatü Vesselam'ın e, İmam e, Ahmet Müsned'in de rivayet ettiği gibi Şam bölgesinde yaşayanların oranın bereketli olacağını meleklerin kanatlarını orada indirdiklerini bildiriyor. Yani Şam bölgesinin de e, bereketli bir bölge olduğunu buyuruyor. Medine için zaten hadis-i şerifler var. Aleyhisselatü Vesselam Medine ehlinin ölçülerinde işte arpasında, hurmasında, bereket duasında bulunduğunu bildiriyor. Ve kişi orada yaşaması ve orada ihlaslı bir şekilde Allah kulluk yaparsa o beldenin Allah katında bir teberrük olarak kullanılması meşru olan teberrüklerdendir. Yine değerli kardeşim üçüncü şeye geçtiğimiz zaman zamanla teberrük etmek. Meşru olan teberrük çeşitlerinden bir tanesi de zamanla teberrük etmek. Yani belirli günler belirli geceler, belirli aylar Allah katında faziletli kılınmıştır. O aylarda kişinin yapacağı ihlasla ameller, sevabına onun hayrına olacağını bizlere Kur'an-ı Kerim ve sünnet bildirmiştir. Bunlardan başta Ramazan ayı Şehru Ramazan dediğimiz Ramazan ayının fazileti hakkında zaten hadisler bir sürü var. Kim Ramazan ayını imanla ve sevabını umarak ibadet ederse, bütün günahları e, af edileceği geçmişteki günahlarının bağışlanacağını hadis-i şerifte Ebu Hureyre'den Bukhari Müslim'den rivayet edilmektedir. Yine başka bir tanesi nedir? Kadir gecesi. O gecede kişi Allah Azze ve Celle'den sevabı umaraktan ibadetle geçirirse nedir? Teberrük ediyor. Bu nedir? Bir teberrük çeşidir. O gecenin e, yapmış olduğu ibadetinin bin yıl aya eşit olduğunu, sevap olarak eşit olduğunu bizlere hadislerde ve Kur'an-ı Kerim'de, Kadir Suresi'nde de gelmektedir. Ve yok da Cuma günleri. Cuma gününün kişinin Cuma günüyle Allah Azze ve Celle teberrük etmenin caiz olduğunu sürüyor. Yani insanlar hakikaten teberrük yapmak istiyorlarsa o kadar teberrük edilecek caiz olan ameller varken kalkıyorlar işte kabirlere, taşa, toprağa onlara fayda vermeyeceği Eşyalarla, ölülerle teberrük etmeye çalışıyorlar. Veyahut da yine gecenin üçte ikisi. Her gecenin üçte ikisi geçtikten sonra son üçte bir vakti kaldığı zaman o vakitte kişi Allah'a kulluk ederse onun o gecenin üçte biriyle Allah'a teberrük ederse ne olacak? Onun hayrı, bereketi, sevabının artacağını o insan görecektir. Bu dünyada görmesine bile en geç Ahirette, kabirde ve ahiret günü Allah katında bunu mutlaka görecektir. Bu da üçüncü çeşitti, meşru olan teberrük çeşitleri. Dördüncü çeşidine geçiyoruz. Yemekte ve içmede. Yemekte ve içmeyle Allah'a teberrük etmek. Yani o yiyeceğini yiyecekle, içecekle kişi bereket görecek, fayda görecek ve bununla Allah'ın rahmetine kavuşacak. Çok önemli bir şey. Bunlardan bir tanesi nedir? Zeytinyağıdır. Zeytinyağının bereketli olduğunu Aleyhisselatu vesselam buyurmaktadır. Kendileri İmam Ahmet'in hadisinde geçtiği gibi ve İmam Zehebi de sahihliyor bu hadisi. Buyurur ki aleyhisselatu vesselam mutlaka zeytinyağı yiyiniz veyahut da içiniz ve onunla mutlaka bedeninizde sürünüz. Çünkü o bir mübarek ağaçtandır. O yüzden bir insan zeytinyağını alıp onu bereket niyetiyle, teberrük niyetiyle içebilir, bedenine sürmesi caiz olan davranışlardandır, haram olmayan teberrüklerdendir. Ve o da yine değerli kardeşlerim süt, sütün de bereketli olduğunu İmam Ahmet'ten gelen hadislerde olduğu gibi aleyhissalatü vesselam buyurmuşlardır ki, ona süt getirildiği zaman içirilmesi için bu sütün evde bulunduğu zaman bereket olduğunu hatta iki bereket olduğunu buyurmuştur. Yani kişinin evde sütle içmesi ona bir bereket ve hatta iki bereket getireceğini de bildirmiştir. Ve hatta yine bizim Türkçe'mize dediğimiz işte çörek otu, habbetus sevda dediğimiz çörek otunun faydalı olduğunu ve bununla kişi Allah'a teberrük edebileceğini. Bunu kullanabileceğini, onun yağını vücuduna sürebileceğini, onunla tedavi edebileceğini bizlere bildirmektedir. Ne demiştir? Her hastalığın mutlaka bir ilacı vardır ve bütün bu ilaçların e, haber şeyi de, e, tedavisi de, bununla yapılabileceğini ölümün dışında bütün hastalıklara bir ilaç olduğunu aleyhissalatü vesselam bildirmiştir. Yine başka bir hadis, başka bir İçecek ve yiyeceklerden, teberrüklerden bir tanesi de çok var. Biz bunları sadece bazılarını anıyoruz burada. Nedir? Zemzem suyu. Çünkü aleyhissalatü vesselam onun mübarek olduğunu söylüyor. Yani kişi zemzem suyuyla teberrük edebilir, vücudunu yıkayabilir, onu içer. Ve onu hangi niyetle içerse o niyeti için olacaktır. Aç niyetiyle içiyorsa, tok olması için içerse o zaman ne olacak? Açlık çekmeyecek. Hastaysa, şifa için niyetiyle içerse, onun şifaya sebep olacağını, teberrük olacağını bildirmektedir. Yine beşinci çeşide geçiyoruz. Hayvanların hayvanlarla teberrük etmek. Bak din ne kadar geniş. Hayvanlarla Allah Azze ve Celle teberrükte bulunursun. Yani faydalı ve Allah'ın rahmetine ve sevabına kavuşabilmen için ne yapabilirsin? Bundan istifade edebilirsin. Başta at, aleyhissalatü vesselam, atın kıyamete kadar insanlara hayırlı olacağını, faydalı olacağını, atının burnunun ucunda yani çenesinde, ağzının ucunda hayırın kıyamete kadar devam ettiğini bizlere Buhari hadisinde gelmektedir. Ve yine altıncı çeşit ise, teberrüdün çeşitleri, ağaçlarda nebat dediğimiz ağaçlar ve nebatlardan teberrük etmek. Nedir mesela? Hurma ağacı. Hurma ağacıyla insan teberrük edebilir. Hurma ağacıyla teberrük edebilir. Yani nedir? Aleyhissalatü Vesselam demiştir ki bir ağaç var onun bereketi aynı bir Müslümanın bereketi gibidir. Buhari rivayet etmektedir. Bir ağaç var yani onun faydası Müslümanı. Yani bereket derken burada fayda kastediliyor. Biz dedik teberrükün manası nedir? Bereket, rahmet, sevabın çoğuna ulaşmak veyahut da bereketli şeylerden istifade etmek yolunda gayret sarf etmek. Budur bereket. Teberrik budur. Ne yapılıyormuş? Hurma ağacının bir Müslümanın nasıl faydası varsa hurma ağacının da böyle bir faydası olduğunu bizlere söylemektedir. Sonra değerli kardeşim yedinci Çeşide geçiyoruz. Meşru olan teberrüke geçiyoruz. Peygamberlerle teberrük etmek. Peygamberlerle en son olarak da bizim peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hayattayken şart nedir? Meşru olan, caiz olan hayattayken, diriyken onun terinden, saçından vücuduyla hatta giyinmiş olduğu elbisesiyle teberrükte bulunmanın caiz olduğu hakkında bir sürü hadisi şerifler vardır. Sahabe-i hatta peygamberin abdest suyuyla, Peygamber abdest alırmış, kalan abdest suyla birbiriyle yarışırlarmış ki, ver ben ondan alıp ben de onunla abdest alacağım direkten. Oradan şifa, bereket, rahmet, sevap ummaniyetiyle bunun caiz olduğunu hadisi şeriflerde gelmektedir. Böylelikle sizlere yedi çeşit meşru olan teberrüü anlattık. Şimdi yanlış olan, batıl olan ve sahih olmayan ve çoğu insanların bu konuda aşırı gittiğini anlatacağımız maddelere geleceğiz. Ancak gelmeden önce yanlış olan teberrünün veyahut da batıl olan teberrükün iki çeşidi var. Bunu bilmeniz lazım. Yani haram olan teberrük dedik. Şimdi bir caiz olanı söyledik. Şimdi de haram olan, meşru olmayan Allah'ın kitabında ve Peygamber aleyhissalatü vesselamın sünnetinden bize aktarılan sahabe yoluyla, tabi'in alimleri yoluyla haram olan e, nedir teberrükleri konuşacağız. Ancak bunun iki çeşidi var beyler iyi dinleyin. Birincisi teberrükün büyük şirk olduğu yönü var. Yani haram olan teberrükün büyük şirke götürdüğünü bilmeniz lazım. Bu ne zaman olur? Ne zaman teberrük yapacağın eşya? seni dinden çıkartabilir, şirke düşürebilir, küfre düşürebilir, Allah korusun. Kişi doğrudan, doğrudan onun, o eşyanın, o kişinin ona fayda vermesine itikad ederse, yani ben falancanın kabrine gidip orada o ölüden doğrudan istersem, onun kabrini öpersem, işte onun evinin kapısını öpersem, orada elimi yüzümü vücuduma silersem o zaman yüzde yüz iyileşirim. O bana veriyor. Allah değil de doğrudan o kişi veriyor diye itikad ederekten teberrük ederse bu insan müşriktir, dinden çıkmıştır. Buna ne diyoruz? Büyük şirk diyoruz. Ama ikinci bölüm ise küçük şirk, yani teberrükün haram olan ikinci çeşidi ise ee, küçük şirktir. O nedir? Kişi bu eşyalarla, toprakla, kabirle teberrük ediyor ama şifanın Allah'tan geldiğine hala itikat ediyor. Yani ben sadece bunu vesile edindim diyor. O yüzden az evvelki benden önceki hocamızın, Abdullah hocanın sohbeti tevessüldü. Yani aracı ediniyor. Diyor ki hayır bu doğrudan bana fayda veremez. Ancak Allah'ın izniyle verebilir ama... Meşru olmayan yolla teberrük ettiğinden dolayı bu bir küçük şirktir ancak büyük şirke çabuk dönüşebilir. Çünkü küçük günah her zaman büyük günahın ön hazırlığıdır. Abi aynısı küçük şirk yapan kişi çok hızlı bir şekilde büyük şirke düşebilir. O yüzden aleyhissalatü vesselam ne yapmıştır küfre giden şirke giden yolları dahi kapatmıştır. Şirke gidecek yolları dahi ne yapmıştır? Kapatmıştır. Harama gidecek bütün yolları ne yapmıştır İslam? Önünü kesmiştir ki insanlar harama düşmesin. Bunu anladıktan sonra o zaman anlatalım bakalım. Bugün yaygın olan, ülkemizde yaygın olan ve İslam aleminde genel olarak mevcut olan şirk olan. ister büyük şirk olsun küçük şirk olsun onun farkını söyledik. Şirk olan teberrüke geçeceğiz. Caiz olmayan teberrük çeşitlerine. Bir- Mekanları kutsal saymak. Allah'ın kitabında ve Peygamber Aleyhisselatu vesselamın sünnetinde gelmeyen mekanları kutsal saymak. Mesela caminin kapısı. Diyor ki falan kişinin camisinin kapısı kutsaldır. Adam gidiyor o caminin kapısını öpüyor. Falan kişinin kabrini kutsal ilan ediyor. Diyor ki o kabirdeki bir namaz... Orada bir gün namaz durursan, bir gün orada oturursan Falan kişinin dergahında gidip yatarsan Falan kişinin dergahında çorba içersen Şu kadar sevap alırsın, şu kadar günahın silinir Adam ne yapıyor? Buradan atlıyor, tamam menzile gidiyor Efendim Adıyaman'a gidiyor, oraya buraya giderekten Ne yapıyor? Teberrük etmeye çalışıyor Bu teberrük nedir? En azından küçük şirktir Küçük şirktir Eğer bunu aracı olarak görüyorsa Ama doğrudan görüyorsa işte bazı dedim ya sohbetimin başında bazı cahiller şeyhini seyrediyor. Şeyh orada ayet anlatmış, hadis anlatmış. Kulağından girip kulağından çıkıyor. Şeyhini kutsallaştırmış. Ona neredeyse kulluk ediyor cesine yükselmişse bu da büyük bir şirktir ve şeyh de bunu ikaz etmiyorsa, uyarmıyorsa aynı günaha ortaktır. Aynı günaha ortaktır. Eğer kişi görüp de ona tazim edildiğini, ona ruku edildiğini, secde edildiğini, ona ibadet edildiğini fark edip de susuyorsa, itiraz etmiyorsa o da bu günahta müşterektir, ortaktır. Ve yine değerli kardeşim, mekanları dediğim gibi caiz olmayan bazı kabirleri kutsal saymak ve oralara kubbe kurmaktır. Eğer bugün ülkemizde kubbe görüyoruz, mezarlığa gidiyorsun. İşte her yerde düz mezarlıkken bir tane mezarlığın üstünde kubbe var. Duvardan örülmüş. işte pahalı kapı yapılmış. Çelik kapı yapılmış ve üstünde de kubbe var. Bunun ne alameti var? Yani oradan eskiden geçen insanlara ey millet burada bütün bu mezarda gördüğün insanlar hepsi sıradan insan ama şu kubbeli olan insan özel bir insandır. Gel onunla teberrük et demektir. O yüzden Bugün ülkemize bildiğim kadarıyla Turizm Bakanlığı'nın ziyaret raporunda yani ziyaret yerleri diye kubbeli olan yerleri haritasını çıkartmışlar. Beş binin üstünde var. Beş binin üstünde insanlar yani bir il, 80 tane Türkiye'de il varsa beş bine böldüğün zaman ne yapıyor? Dört yüz tane her ile ziyaret yeri düşüyor. Ortalama. Dört yüz tane yerde insanlar ne yapıyorlar? Aşırı giderekten ya küçük şirk yapıyor en az gari Küçük şirk yapıyor ve Allah korusun bazı cahiller o kadar aşırı giderekten büyük şirke dahi düşmüşler. Allah selamet versin. O yüzden arkadaşlar ne yapılması lazım? Bu kubbenin demek ki bir gayesi varmış. Rastgele kubbe yapılmazmış. Onu yapanlar onu bir amaçla yapıyor. Neymiş o amaç? Yani bu bir özel bir yerdir. İşin ilginç tarafı ise Aleyhisselatu vesselam bütün yüceltilmiş olan kabirleri, kubbeleri Hazreti Ali'ye emrederekten düzlemesini, yıkmasını emretmiştir. Ha bu demek değil de ki şimdi hepiniz çekmiş baltayı alıp gidin türbeleri yıkın demedik. Yanlış anlaşılmasın. Ama nedir? Oralarda ibadet yapılmayacağını ve zaten Diyanet işleri de orada levha aslamış. Burada ibadet yapılmaz. Burada gel ziyaret et, ölümü hatırla ama kalkıp ibadet kastıyla buralara gelip buralarda durma. Eskiden bunu yapıyordu ama şimdiki diyanet işleri levhalar ben gördüm. Bazılarını gördüm. Orada İzmir'de olsun İç Anadolu'da gördüm. Levha aslamışlar. Burada işte ibadet edilmez. Bunlardan medet olunmaz. Bunlara teberrük edilmez diye. Levhalar yazdığı halde insanlar öpüyorlar. Notlar bırakıyorlar. Ellerini sürekli vücutlarına değdiriyorlar. Bir sürü böyle şeyler herkes şahit oluyor. O yüzden değerli kardeşim Bizlere, kabirlere ziyaret etmek, meşrulaşılmasının sebebi ölümü hatırlamak içindir. Oradaki yatanlara selam vermek ve onların günahlarının, azaplarının azalması için, cennetteki mertebeleri yükselmesi için Allah Azze ve Celle dua etmektir. Ama gidip oradaki ölüden yardım ummak, ondan yardım istemek, şifa istemek, bereket istemek, işte başarı hayatta istemek ise şirke girmektedir. Yine değerli kardeşim, hızlı geçeyim, e, meşru olmayan e, bir e, mesele ise salihlerin zatıyla teberrükte bulunmak. Az önce sohbetin başladığım gibi bazı tarikatlar var, bizzat kendim gördüm, şeyhin çocuğunun idrarını daha içiyorlar. Adam otibisten iniyor, otibist duruyor şehirde, başlıyor yerleri öpmeye Buralarda şeyh dolaştı diyor. Ta dergaha ulaşana kadar. Belki bu komik gelecek ama bugün bunu yapan insanlar var. Belki birileri ya bunlar aşırı işte biz böyle yapmıyoruz dese bile arkadaş o zaman niye kocanıyorsun? O zaman sen yapmıyorsun Allah hamd et. Ama bunu yapanlar var. Bunu yapanları biz uyarmamız gerekir Müslüman olarak. Çünkü din nasihattır. Böyle bir amelin dinde olmadığının fayda vermeyeceğini ve bu konuda, bunu yarınki sabahki dersimizde anlatacağız. Getirilmiş olan bütün hadislerin zayıf olduğunu, uydurma olduğunu da sizlere söyleyeceğiz. Evet, peki insanlar neden teberrük ederler? Haram teberrükte bulunurlar, şirk teberrükte bulunurlar. Bunun birçok sebebi var. Ama iki tane en büyük sebebi vardır. O da bir, dinde cahil olmak, el din. İkincisi de el hulu aşırı gitmektir. Sevgide, muhabbette aşırı gitmektir. Hristiyanlar dinde cahil olduklarından dolayı İsa Aleyhisselam'ı ne yaptılar, ilah edindiler. Ve aynı zamanda ilah edilmelerini tasdikleyen, yani onlara bu ameli doğru gösteren de İsa'ya olan aşırı sevgileridir. O yüzden bugün insanlar da şeyhlere böyle bağlanıyorsa, işte şeyhim desin gavur ol, gavur olurum anlatabiliyor mu? Diyen insan eğer çıkıyorsa bu iki sebepten dolayı. Bir, dinini bilmemektedir. Çünkü Allah Azze ve Celle e, Kur'an-ı Kerim'de bunu zaten bizlere bildiriyor. Bakara suresinde şeytan öyle bir mahluktur ki sizlere tuzaklar kurar. İnsanlara ne yapar şeytan? Tuzaklar kurar. Başka ne yapar? O تَقُولُ عَلَى اللّٰهِ مَا لَتَعْلَبُونَ Ve bir de Allah hakkında ...bilmediğiniz şeyleri size söyletir. Bir bakıyorsun adam sarıklı, ...cübbeli, sakallı, ...binlerce kişinin önüne çıkıyor. Araktan televizyonda olsun, ...efendim stadyonlarda olsun, ...spor salonlarında olsun, ne yapıyor? Şirke davet ediyor, küfre davet ediyor, ...bidata davet ediyor ve kimse de ...toplumda demiyor ki Allah'tan kork sen ne söylüyorsun? Böyle bir şey ...İslam dinine terstir, bu dini yıkan ...davranışlardır diyen bunu kimse söylemiyor. O yüzden değerli kardeşim, kişi bilmediği şeyi konuşmaması lazım. Ona davet etmemesi lazım. Yüzde yüz, yüzde yüz bilgisi olan konuların üzerine durması lazım. وَلَا la takfu لَيْسَ لَكَ بِهِ ilm. <عِلْم> İsra suresinde Allah Azze Cuih buyurduğu gibi sakın bilmediğin konular hakkında tartışma. Niye? Çünkü göz, kulak, kalp hepsi bundan hesaba çekilecek. O yüzden bugün Müslümanlara baktığımız zaman en büyük hastalıklardan bir tanesi de nedir? Dinde gereksiz yere cedelde bulunmak. Çünkü örnek insanlar azalmış. Bugün ümmette kaç tane örnek insan var? Bugün Müslümanların arasında ne kadar örnek insan var? Sahabeye baktığımızda sahabenin lakabı nedir biliyor musunuz? Erracurul elf Bir kişi bin kişiye bedeldi. Bir sahabe bin kişiye bedeldi. Başta Ebubekir radıyallahu anh. Ebubekire baktığınız zaman öyle bir amellerde bulunmuş ki bin kişiyi toplasan anca Ebubekir kadar amel yapardı. Bugün bin tane Müslümanı getir anca belki bir kişinin ameli kadar çıkıyor. Yani biz bir övündüğümüz bir namaz kılıyoruz işte elhamdülillah camiye gidip geliyoruz başka neyimiz var? Neyimiz var Allah aşkına? Ebubekire baktığınız zaman Hazreti Ömer'e baktığınız zaman, Hazreti Osman'a, Ali'ye ve diğer sahabelere baktığınız zaman onların yapmış olduğu çalışma, din hakkında, din için fedakalıklarına baktığınızda inan edin bugün bin tane Müslüman'ın e, toplasa o kadar ameli çıkmıyor. O yüzden aramızda örnek insanlar lazım. Ahmet İbni Hanbel'e baktığınız zaman öyle bir çalışmada bulunuyor ki belki bin alimi bir araya getirsin onun kadar çalışma yapamamış. Şeyhül İslam İbni Teymi'ye baktığınız zaman hak hesabı. Hmm. Efendim günümüze baktığımızda Şeyh Bin Baz Rahimehullah'ı bin adama bedel deniliyor. Şeyh Bin Baz'ın hayatına bakın bin adamın yapmadığını yapmıştır. O yüzden bunlar bizim için örnek olması lazım. Ve bunlarla bizler dinimizi doğru öğrenirsek doğru anlarsak bize fayda gelecek. Bu da ne zaman olur? Örnek insanlar olursa. Ama bugün İnsanlar örnek insan kalmamış. Allah kimden örnek yapacak? Şimdi bizler Müslümanız, öyle değil mi? Bizler de hepimiz örnek insan olmak istiyoruz. Allah ne buyuruyor biliyor musunuz? Ve cealna minel muttakine imama. Biz örnek insanları muttakilerden seçeceğiz. Kim eğer muttaki değilse zaten örnek olamaz. Belki lider olur, dünyevi bir lider olur ama Allah katında imam olarak sayılmayacak. O yüzden sen bir baba olarak, müttaki bir baba olarak imamsın, evinde bir imamsın, çevrende bir imam olman lazım, okulda bir imam olman lazım, iş yerinde bir imam olman lazım. Niye? Çünkü Allah diyor ki ben müttakileri örnek kıldım diyor. Ama bugün öyle üstadlar, öyle mürşitler, öyle sofular örnek diye kendilerini geçiriyorlar. Ama da bir de bakıyorsun ki dini baltın. Geçenlerde beni bir bayan aradı. Diyor hocam diyor soru soracağım iki senedir sabah namazını üç rekat kılıyorum diyor. Yani aynı akşam namazı gibi kılıyor. Bilmiyormuş iki rekat olduğunu. Üç sene boyunca iki sene mi üç sene işte ne yapıyor sabah namazını üç rekat kılıyorum diyor. Birisi arıyor efendim ben mes yapmasını bilmiyordum hem sadece elimi yüzümü yıkıyordum abdest alırken ama hiç bacaklarımı yıkamadım. Yıllarca ölen namaz kıldım. Ne olacak namaz? Yani bizim durumumuz bu arkadaşlar. O yüzden insanlar gitmişler, kabirleri öpmüşler, oralarda tavaf etmişler. Bu çok doğallaşmış. Niye? Çünkü örnek insan kalmamış. Dini yaşayan insan yok. İlim ehli yok. İlim ehli varsa ilmiyle amel eden yok. Hepsi müşkilat. O yüzden Abdullah İbni Mesud'a bir kadın geliyor. Kufe'de. Diyor ki ya sahabe diyor. Ey Abdullah İbni Mesud. Sen mi öyle bir fetva verdin? Kadın peruk takabilir diye? Diyor. Öyle bir şey ben söylemedim. Diyor ki ben duydum ki sen öyle fetva veriyormuşsun. Nerede ayette geçiyor? Ha pardon, estağfurullah. Cümlemi geri alıyorum. Diyor ki sen peruk takmayı haram kılıyorsun. Nerede bunun aslı diyor? Ben Kur'an-ı Kerim'i baştan sona kadar okudum. Kur'an'ın hiçbir yerinde peruk takmak haramdır diye söylenilmiyor. Sen niçin böyle bir şey söylüyorsun? Diyor bana müsaade ediyor musun? Cevap vereyim. E söyle o zaman diyor. Sen Kur'an'ı baştan sona kadar okumuşsan o zaman şu ayeti okumuşsundur. <gülüyor> Peygamber size neyi getirdiyse, elçi neyi getirdiyse onu alınız. O zaman ben de sana bize elçi ne getirdiyse sana rivayet edeceğim. Aleyhissalatü vesselam perük takmanı ...haram etti, lanet ettiğini... ...rivayetini okudu. Kadın bunun üzerine dedi ki... ...ama ben duydum... ...senin eşlerin... ...takıyormuş peruk, Güzel gözükmesi için... ...sana ne yapıyorlarmış? Senin eşlerin perük takıyorlarmış. Bunun üzerine... ...Abdula Ebni Mesut ne yapıyor biliyor musunuz? Yani bunu biz kendimize sorsak... ...acaba aynı davranışta bulunabilir miyiz? Evisinin kapısını açıyor... Diyor, ...gir evime... ...hanımlarım içeride diyor... Git dolaş bak diyor acaba birisi öyle bir şey yapıyor mu? Diyor çünkü ben kadınlardan duydum. Senin eşlerin ne yapıyormuş? Perük takıyorlarmış sana güzel gözükmeleri için. Bunun üzerine kapıyı açıyor ve kadın içeri giriyor. Eşleriyle görüştükten sonra dışarı çıkıyor. Diyor ne gördün? Diyor öyle bir şey yokmuş. Senin eşlerin perük takmıyor. Bu yalan iftiraymış sana. Sana ve senin ailene iftiraymış Yani bugün bir davetçinin evine acaba birisi girmek istese ona kapıyı açar mıyız? Açmayız. Niye? Çünkü dışarıda farklıyız, içeride farklıyız. Hayatımız hep çelişkilerle dolu. O yüzden değerli kardeşim eğer örnek değilsek toplulukta imamlık görevini yapamıyorsak bu insanların teberrül ağacı da tapacaklar efendim çöpe de tapacaklar tapu, taşlara da ne yapacaklar yücelecekler ve onları ibadet olarak görecekler. O yüzden değerli kardeşim dinde aşırı gitmek de Kişiyi şirk olan teberrüke götürmektedir. O yüzden ilk sohbetin bölümünde yedi şeşit size saydık. Caiz olan, illa yapacağım diyorsan teberrük, bunlarla yap, namazınla yap, Kur'an okumanla yap. Efendim zeytinyağı yiyerekten içerekten bununla kendine teberrük yap, Allah'a ulaşmaya çalış. Neden aşırı giderekten Allah'ın ve Resulünün söylememiş olduğu Kitabında, sünnetinde olmayan kuralları varmış gibi gösteriyoruz. Peki son olarak, son olarak da yeni başlık yazın. Sonra sorularıma geçeceğim size. Ee, son olarak da, peki yanlış olan, haram olan, şirk olan teberrükle yapıldığı zaman sonuçları nedir? Kötü sonuçları nelerdir? Yani vara bakalım herkes istediği gibi teberük yapsalar. Sonuç ne olacak? Gerçi görmekteyiz. İslam halimini bu halini görmekteyiz. Bir sonuç bu insanların böyle aşırı teberükte gitmelerinin sebebi onları büyük şirke götürecek ve kim büyük şirk üzere tövbe etmeden ölürse ebedi ateştedir. İnnaallah la yaqfur <gülüyor> anushrak bihi ve yaqfur ma'dun zalik elmen yasha. Allah asla şirk koşanı bağışlamayacak. Onun dışında dilediğinin günahını bağışlayacağım diyor. Öyleyse sonuç neymiş? Haram olan teberrük yapan insan mutlaka büyük şirke düşme riski çok yüksektir. İki, dinde olmayan yeni bir şey üretmektir. Ve bu da çok tehlikelidir. Çünkü aleyhissalatü vesselam ne buyuruyor? Men kezebe aleyye muteammiden fel yetebeve mekadu minenlar Kim benim hakkımda bilerek yalan uydurursa yerini ateşte hazırlasın. Men amile amelen leysa aleyhe emruna fe raddun. Kim bir amel işler de ben o ameli yapmamışsam kabul olmayacak. E dinde bidat üretmek en büyük günahlardan bir tanesidir. En büyük kötü davranışlardan bir tanesi de amellerin en şerlisi nedir? Dinde bidat uydurmaktır. Niye? Çünkü her bidat bir sünneti öldürmektedir. Ve kim sünneti ihya ederse Allah katında sevabını alacak ve peygamberle beraber olacak. Ama ahiret gününde birisi kalkıp da Allah'ın huzuruna nasıl çıkacak bidat yapmışsa, ne hakla sen kimsin ki benim dinimde benim söylememiş olduğum bir hükmü insanlara benim hükmüm gibi gösterdin? Ne cevap vereceğiz? O yüzden değerli kardeşim, en büyük tehlikelerden bir tanesi de kişi ne yapıyor? Günah işlemektedir. Sonuç nedir? Yani şirk yapmasa bile, büyük şirke düşmese bile en azından haram işliyorsun arkadaş. Çünkü bunun haram olduğunu Kur'an ve sünnetten bize geldiği halden ne yapıyorsun? Bunu e, günaha düşmüş oluyorsun. Ve yine kötülüklerden bir tanesi nedir? İnsan ömrünü boşa harcamış oluyor. Bu kadar uğraştın. Menzile gittiğin, Adıyaman'a gittiğin, Ada Pazarı'na gittiğin, efendim bilmem falan, edin. oradaki kabirleri öptün, oralardan teberrük yapmaya çalıştın. Sonunda ahiret gününde denilecek ki kabul olmadı. Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Ne garantin var? E bana oranın hocası demişti. Bu seni kurtarmayacak. O yüzden değerli kardeşim, kişi ne yapıyor? Böylelikle e, ömrünü boşa harcamış oluyor. Ve yine başka bir nokta ise değerli kardeşlerim nedir? Zararlardan bir tanesi de nedir? Kişi cehaleti kendisinden sonra gelen nesillere aktarıyor. Bugün şirk aramızda doğmadı. Bu ta ecdattan gelmiştir. Bugün kubbeler yapılmadı. Bugün kubbeler inşa edilmedi. Bazı kubbeler bin senedir eski. Bazı kubbeler Efendim 1200 senedir eski Demek ki Bir haram olan teberrü yayarsak Biz çocuklarımızı Kendi elimizde şeytana teslim ediyorsun Çünkü çocuk Senden sonra gelen nesil Diyecek ki ben de, babamdan dedemden öyle duyduk Onlar da öyle yapıyordu Yanlış mı yaptılar diyerekten Sana olan sevgisi muhabbetinden dolayı Şirki kabul etmiş olacak Ve sen de buna sebepsin Ve aleyhissalatü vesselam ne buyuruyor kim bir sapıklığa davet ederse, dalalete çağırırsa ona hem o günah var hem de kıyamete kadar o dalalete uyanların günahından da alacaktır. Subhanallah. Ve hiçbirisinden de günahlar azalmayacak. Ne yapanın ne de o bidat kapısını açana, teberrük, haram olan teberrük kapısını açana ne olacak? Aynı günah yazılacak kıyamete kadar. Düşün adam türbe yapmış 1200 sene önce ve bugünümüze kadar eğer insanlar gidip orada ibadet ve orayı kutsal yapıyorsa, oradan medet umuyorlarsa, vücutlarına siliyorlarsa, oraları öpüyorlarsa oranın topraklarından hayat, medet, bereket umuyorlarsa, onu ilk yapan aynı günahı almaktadır. Subhanallah. Milyonlarca insan. Bu insan nasıl iflah olacak ahiret gününde? O yüzden değerli kardeşim tehlikeliymiş. Demek ki biz neslimize ne bırakacağız? Halbuki Müslümanlar geleceği nesline korkar, endişe eder. Çocuklarının istikamette kalmaları için yatırım yaparlar. Ama bu insanlar ise kendi elleriyle kendi ahiretlerini de yok etmiş olurlar. Böylelikle değerli kardeşlerim sizlere kısaca maddeler halinde teberrüğü anlatmaya çalıştım.